Türkçe Peri Masalları Fareli Köyün Kavalcısı Evvel zaman içinde Hamelin adında bir köy varmış. Bu köy Almanya'da bir mehven kıyısındaymış. Sakin ve sevimli bir köymüş. Ancak 50 yıl önce Hamelin'i kirletmeye başlamışlar. Yollara, evlerinin önüne, hatta gittikleri her yere çöp atmışlar. Şehrin belediye başkanı bile durumu görmezden gelmiş. Bunun sonucunda şehir farelerle dolup taşmış. Hamelin halkı farelerin yaydığı hastalıklardan buzlar ipmiş. Fareler şehrin her yerindeymiş. Beşiklerindeki bebekleri ısırıyor, fıçılardaki beynirleri yiyor, tuzlanmış balık kasalarına giriyorlarmış. Ayakkabıların ve şapkaların içine yuva yapıyorlarmış. Toplantı yapılan odalara bile giriyor, ciyaklamalarıyla sohbetleri bölüyorlarmış. Oh. Doğa! Vatandaşlar belediye başkanının köşküne giderek yardım istemiş. Yok edin. Yok, edin. yok edin! Fareleri yok edin! Fareleri yok edin! Fareleri yok edin! Fareleri yok edin! Belediye başkanı kalabalığı duyarak dışarı çıkmış. Sorun nedir? Sizden bir an önce fareler için harekete geçmenizi istiyoruz. Yoksa sizi görevinizde ne deriz? Bir çözüm bulmak için toplantı yapacağız. Biraz zaman verin. Belediye başkanının sözleriyle ikna olmuşlar. Belediye başkanı meclisi toplamış. Uzun tartışmalardan ve saatler süren konuşmalardan sonra soruna bir çözüm bulamamışlar. Aniden kapı çalınmış. Gel. İçeri bir adam girmiş. Gördükleri en garip adammış. Yarısı kırmızı, yarısı sarı, garip ve uzun bir palto giyiyormuş. Zayıfmış ve uzun boyluymuş. Parmakları kaval çalarmış gibi durmadan oynuyormuş. Sen yoksa sikten mi kaçtın? <gülüyor> Odadaki herkes gülmeye başlamış. <gülüyor> Bana kavalcı derler. Gizemli bir becerim var. Dünyadaki bütün canlıları toplayabilirim. Sürünen, yüzen, uçan, koşan ya da yürüyen bütün canlıları. Becerimi zararlı hayvanlar için kullanıyorum. Köstebek, kurbağa, su keleri, yılan ve fare gibi. Fareler mi? Fareleri toplayabilir misin? Ama sana nasıl inanalım? Daha önce bir Afrika şehrini büyük bir Tatarcık sürüsünden kurtardım. Asya'da bir köyü vampir yarasalardan kurtardım. Dünyanın her yerini dolaşıp insanları hayvanlardan koruyorum. Tamam. Becerini göster ve bizi o farelerden kurtar. Hadi bakalım. Elbette efendim. Ama bunun için bana bin florin verecek misiniz? Evet tabii. Ne istersen. Ne diyorsunuz meclis üyeleri? Meclis, Belediye Başkanı'nın kararını onaylamış. Çalışmaya başlayabilirsin. Kavalcı sokağa çıkarak gülümsemiş. Sessizce kavalını eline almış. Kavalıyla üç diz ses çıkarmış. Büyülenmişçesine tüm fareler, Kemirdikleri yiyecekleri bırakıp, Evlerden, ayakkabılardan, şapkalardan çıkmış. Gri fareler, beyaz fareler, Koyu renk fareler, hepsi koşarak sokağa çıkmış. Hepsi kavalcıyı takip etmeye başlamış. Nehre gelene dek adım adım ilerlemişler. Hamelin halkının ağzı açık kalmış. Gözleri yerinden fırlamış. Olanları izliyorlarmış. Kavalcı suda bir kayaya zıplamış. Orada dikilerek kaval çalmaya devam etmiş. Fareler nehre düşerek boğulmuş. Teker teker başlarına gelecekten habersiz suya atlıyorlarmış. Kısa sürede kıyıda hiç fare kalmamış. Hamelin köyü farelerden kurtulmuş. Yaşasın! yaşasın fareler, fareler gitti! Fareler yok oldu. Yaşasın! Kavalcı ödülünü almak için belediye başkanına gitmiş. Ben işimi yaptım. Sözünüzü tutma zamanı geldi. Ücretimi verin lütfen. Harika bir iş çıkardın ama iki saatlik bir iş için bin florin çok büyük para. Bir günde ödenmeyecek kadar çok. Sözünüzde durmuyorsunuz. Sana yüz florin ödedim. Bir günlük çalışma için yeter de artar bile. Bu doğru değil. Neler yapabileceğimi size göstereceğim. Senin gibi aptal bir kavalçı bu şehirde tek bir tuğlayı bile yerinden edemez. Ya bu parayı al ya da burayı terk et. Kavalcı salondan ayrılmış. Sokağa çıkarak yine kavalını çıkarmış. Kaval'ı çalmaya başlamış. Ancak bu kez farklı bir Melodi'ymiş. Çocuklar teker teker başlarını çevirerek Kaval'cıya doğru yürümeye başlamış. Aa, aa, aa, aa. Kaval'cı yürürken çocuklar onu takip ediyormuş. Melodi ana babalarını ve bakıcılarını büyülemiş. Yerlerinden kıpırdayamamışlar. Kavalcının melodisi onları uyuşturmuş. Kavalcı nehirdeki köprüden geçerek daha doğru yürümeye başlamış. Dağ amacına yaklaştığında daha da gizemli bir kapı açılmış. Kavalcı içeri girerken çocuklar onu takip etmiş. Onların ardından kapı sıkıca kapanmış. Dışarıda kalan tek çocuk kapı kapanmadan yetişemeyen engelli bir çocukmuş. Melodi durunca insanlar daha doğru koşmuşlar. Dağın kıyısında o tek çocuğu bulmuşlar ve diğer çocukları sormuşlar. Hepsi kapıdan içeri girdi. Ben yetişemeden de kapı kapandı. Peki niye onu takip ediyordun? O Melodi bizi ağaçlarında çikolataların, kurabiyelerin ve pastaların yetiştiği bir harikalar diyarına götüreceğini söyledi. Hatta bana her yere koşarak gidebileceğimi de söyledi. Ama müzik aniden durdu ve kendimi bu dağın önünde buluverdim. Herkes çok üzülmüş ve çocukları için ağlamaya başlamış. Ama bunun hiçbir yararı olmamış. <gülüyor> Çocuğum geri gel, geri gel. <gülüyor> <gülüyor> Belediye başkanını çağırarak onu suçlamışlar. Ben de çocuğumu kaybettim. Yaptığım her şey için çok üzgünüm. İşte sana bin florin getirdim. Lütfen bize çocuklarımızı geri ver. Her neredeysen geri gel Kavalcı. Şaşkın bakışlar arasında Kavalcı dağın ardından yürüyerek gelmiş. Onu gören herkesin içi rahatlamış. Oh dönmene çok sevindik. Çocuklarımız nerede? Hepsi güvende ve mutlu. Sözünüzü yerine getirdiğinizde geri gelecekler. Belediye başkanı Bin Florin'i vermiş ve anında dağdaki kapı açılmış. <Gülüyor> Çocuklar koşarak çıkıp ailelerine sarılmışlar. Anne, anne, Anne, Baba, Büyük Anne, Büyük Anne. Kavalcı, şehir adına sana teşekkür ediyorum. Bizi farelerden kurtardığın ve çocuklarımızı geri verdiğin için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hep sözümde duracağım. Hepiniz çocuklarınızı kaybedeceksiniz ve fareler de geri gelecek. Ne? Niye? Neden? Neden? Neden? Hı? Çünkü şehriniz çok pis. Pislikte fare ve böcek gibi haşaratı buraya çekiyor. Burada bir sürü hastalık yayılacak ve çocuklarınız hastalanacak. Bu yüzden onları kaybedeceksiniz. Bu şehrin belediye başkanı olarak şehri temiz tutma sorumluluğunu üstleniyorum. Çöpleri sadece çöp bidonlarına atacağız. Şehrimizi fare ve hastalıklardan uzak tutmak için her şeyi yapacağız. Evet, evet. evet. evet. Hı. Haklı, Hı. haklı, haklı. Evet. Hey ki o zaman, ben artık veda etmeliyim. Kavalcı köyden ayrılmış, hamelinde elli yıl önceki kadar temiz bir köy haline gelmiş.